1930'lu senelerin birinde Bedre denilen bir mevkide korulukta yangın çıkıyor. Sabri Arseven ağabey bu yangını ne yapsa önleyemiyor sonunda karar veriyor. Üstadın ona verdiği ve o günde sırtında bulunan cübbeyi çıkarıp alevlere doğru uzatıyor ve şöyle hitap ediyor. Yak işte yakabilirsen işte bu. Bediüzzaman cümbesi. Az sonra alevler çekiliyor, ferini kaybediyor ve sonunda sömüyüp gidiyor. Daha sonra bir zaman bu olayı zamanı anlatıyor. Bediüzzaman tebessüm ederek şöyle latife ediyor. Keçeli, beni orman koruyucusunu yaptın.